751 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in ahlakı ile ilgili Hazreti Ayşe'nin söyledikleri, evet, Hazreti Aişe'ye, bana Resulullah'ın ahlakından haber ver, dedim, Hazreti Aişe, sen Kur'an okumuyor musun, dedi, evet, okuyorum, dedim, Hazreti Aişe, işte onun ahlakı Kur'an'dır, dedi.